Değerli seyirciler, Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam yeniden diriliş ve ahiret inancı konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Ceren hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür hocam. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Hocam bugün İslam'daki e, temel inanç esaslarından bir tanesini yeniden diriliş Hı. ve ahiret konusunu e, konuşacağız. Öncelikle isterseniz bizlere İslam'daki yeniden diriliş inancından ve insanların bu inanca duyduğu ihtiyaçtan söz ederek başlayalım hocam. Hı. Hocam öncelikle e, yeniden dirilme inancından önce İslam'ın zamanına verdiği algıdan bahsetmeyi e, daha uygun buluyorum. İslam'ın zaman algısı külli zaman algısıdır. E, Allah açısından külli zaman algısı daha doğrusu. Allah açısından zaman herhangi bir başlangıcı olmayan ve sonu da olmayan şekildedir. İşte biz bu bütünsel zamana külli zaman deriz. İnsan açısından düşündüğümüzde ise cüzey zaman söz konusudur Çünkü insanın bir başlangıcı olmak zorundadır yani belli bir zamandan öncesi yoktur insan için yaratılmaya kara yaratılmış olmasından itibaren e, zaman onun için başlar ama onun içinde zaman sonsuzdur başlangıcı belli olmakla beraber e, sonuç Onun içinde sonsuzdur şimdi e, Tabii ki bu dünya için geçerli değil mi? O başlangıcın ve sonun olması. Kesinlikle. Ama bir öte tarafı düşündüğümüz zaman bir sonsuz zaman algısı oluşmuş oluyor insan içinde. Kesinlikle. Şöyle de söyleyebiliriz. İnsanla Allah arasındaki fark başlangıç farkıdır aslında. Allah için bir başlangıç yoktur ama insan için bir başlangıç zamanı vardır. Ama sonrasını düşündüğümüz zaman, bitişi düşündüğümüz zaman insanla Allah bu noktada ortaktır. Allah da sonsuzdur. Ebedidir. Ahiret alemini düşündüğümüzde insan da sonsuzdur ve ebedidir. İşte yeniden dirilme inancı İslam'daki yeniden dirilme inancı bu anlayıştan kaynaklanıyor. Şöyle söyleyebiliriz yeniden dirilmenin İslam'daki tanımı insana bahşedilmiş canlılık serüveninin bu dünyadan ibaret olmadığı inancıdır aslında. Yani insana verilen hayat serüveninin, hayat e, lütfunun bu dünyadan, bu dünyadaki canlılıktan ibaret olmadığı, bu dünya bittikten sonra da onun devam edeceği inancıdır aslında. Ve e, kişi bunu kendi diliyle ikrar etsin ya da etmesin, yani yeniden dirileceğine inansın ya da inanmasın, insanın e, yaratılışına bu inanç kodlanmıştır. Aslında yani sonsuzluk isteği diyebiliriz bunun bir diğer adına bu istek bu ihtiyaç kodlanmıştır. Dolayısıyla yeniden dirilme olgusu bir inançtan öte bir ihtiyaçtır. Nasıl ki sağlıklı bir bedensel hayatın devam etmesi için... Allah'a inansın ya da inanmasın bütün insanların yemesi içmesi vesaire geliyorsa sağlıklı bir ruhsal canlılığın devam etmesi için de yeniden dirilceği inancının onda mevcut olması gerekiyor. İşte bu noktada yeniden dirilme inanç olması dışında bir ihtiyaç. Aynı yeme içme ihtiyacı gibi. Yalnız burada şöyle bir fark görüyoruz. İslam'da yeniden dirilme inancı bizde ahiretle birlikte düşünülmüş ve bunun ilkeleri var, buna dair ayetler ve inançlar var, bunun gerekleri var. Ama diyelim ki İslam inancına sahip olmayan bir insanda da yeniden dirileceğine ya da buna inanmaya, sonsuzluğa bir ihtiyaç var. Sadece tek fark farklı şekillerde tezahür etmiş olması bu inancın aslında bütün insanlar da var. Hatta diliyle bunu ikrar etmeyen, Hatta bunun tersini söyleyen yani ben öldükten sonra yeni bir alemde hayat bulmayacağım. Burası benim tek hayatım diyen bir insanda da aslında aynı ihtiyaç var. Sadece farklı şekillerde tezahür ediyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Nasıl ki insanlar bedensel canlılıklarını devam ettirmek için yemek zorundalar ama bunu farklı yiyeceklerle tatmin ediyorlar. İşte birisinin yediğini diğeri yemiyor. Birisinin haram kıldığını diğeri helal sayıyor. Birinin sevdiğini diğeri sevmiyor. bazı kendi türünü yiyor. Yani bir şekilde bu ihtiyacı tatmin ediyor insanlık. Bunu inkar etmiyor. Yeniden dirilme de benzeri bir şey hocam. Yani e, bu inanç bir ihtiyaç yalnızca kültürler veya dinler arasındaki fark ya da e, düşünce sistemler arasındaki fark bu ihtiyacın nasıl giderildiği noktasında. İslam bu ihtiyacın nasıl giderileceğinin ilkelerini kendi sistemi içerisinde koymuş. Ama diğer yani İslam dışı düşünce sistemleri de aslında kendi içlerinde İnsandaki bu ihtiyacın nasıl e, tatmin edileceğine dair yollar, yöntemler e, koymuşlar. Bize kavuşacağını Hı, ummayanlardan söz ediyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Aslında kesinlikle. bu inancı inkar edenlerden, inanmayanlardan bahsediyor. Hı -hı. E, ama onlar elbette ki e, öldükleri Hı -hı. zaman bu hakikatle de yüzleşecekler diye. Aslında bu tür bir Hı -hı. E, sınıfın da olduğunu bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Yani hiçbir şekilde Allah'a kavuşacağını ummayanlar var Hı -hı. hocam. Evet Allah'a kavuşacağını ummayanlar var bu. Aslında yeniden dirileceğini inkar değil, yeniden dirildikten sonra ne olacağını inkar diyebiliriz buna. Mesela bir Mısır kültürünü düşünelim. Onlar öldükten sonra Allah'a gideceklerini düşünmüyorlar tabii ki. Mesela bu dünyada bir Mısır inancına göre, bu dünyada bir insan öldük ya yönetici ise, malumunuz firavun aslında yönetici demektir. Bu dünyada insan yönetici ise öldükten sonra yani yeniden dirildiğinde de orada da yönetici olacaktır. E, bu dünyada insan bir ise ya da e, örneğin bir suçluysa bir katilse yeniden dirildiğinde de aynısı olacaktır. Yeniden dirilmeye iman var yalnız Allah'a gidileceğine iman yok. Yani. Bu anlamda bu ikisini iyi ayırmamız lazım. Yani hiç yeniden dirileceğine iman etmiyor diyemeyiz de yeniden dirildikten sonraki süreçte neler yaşayacağı konusunda farklı bir inanca sahip. Yine e, ha bu arada Mısır kültüründe mumyaların olması, mumyalamanın olması aslında sonsuzluk inancının bir tezahürü. Hani biraz önce söyledim ya e, mesela yeme ihtiyacı herkeste vardır ama farklı şekillerde bunu tatmin eder. Örneğin Mısır kültüründe insanlar e, yeniden dirilmeye duydukları inancı Ölülerini mumyalayarak yani sonsuzlaştırarak Burada gidermeye çalışmışlar. gömen kültürler de var Evet eşyalarıyla beraber hatta eşleriyle beraber gömen kültürler de var. mı? Evet eşlerini diri olarak gömüyorlar Hı. yalnız. Yine sizin bahsettiğiniz Hint kültüründe de böyle yeniden inanç var. Ama orada da ahiret diye ikinci bir dünya yok. Mesela bu dünyada ölen bir insan yeniden iyi bir insansa... Yeniden bu dünyaya tekrar gönderiliyor. Yani ahiret yok. Mesela... Fenası... Ruh göçü. Evet. Ruh göçü. Mesela öldü. Diyelim ki bu dünyada yöneticiydi ya da zengindi. Öldü. Öldükten sonra yani bu dünyadaki canlılığı bitti. Ama ikinci kez tekrar dünyaya geliyor. Aslında yeniden diriliyor. Yalnız ahirette değil bu dünyada yeniden diriliyor. Hatta bu yüzden de deniyor ki birinci yaşamın yaşamında neyse ikinci yaşamında da aynısı. Mesela birinci yaşamında zenginse, sağlıklıysa, gençse, güzelse ikinci yaşamında da aynısı olacak. Ama kötü bir insansa herhalde kötü bir e, Aynen şekilde öyle. tekrar da mı? Kesinlikle. Kötü, kötü bir insansa ya da e, aciz bir insansa, engelliyse, e, köle ise e, tekrar ikinci yaşamında da aynı şekilde oluyor. Çünkü o bunu zaten bir önceki yaşamında hak etmiştir de. Daha hmm. ilerisinde söyleyebiliriz. Mesela e, bu dünyada insan köle aynı zamanda kötü bir köle. Biraz çıtayı yükselteriz mesela. E, kötü bir köle ise öldüğünde yine köle oluyor ya da yine kötü oluyor ya da daha aşağı bir şeye dönüşerek e, tekrar dünyaya geliyor. Örneğin bir hayvana dönüşüyor. Mesela bir e, Hint kültüründe farenin özel bir önemi vardır çünkü farelerin aslında kötü insanlar, hani bir önceki yaşamlarındaki kötü insanlar oldukları söylenir. Hmm. Yani e, cezalandırma ya da ödül Onlarda da var bizdekine benzer bir şekilde ama. Bu dünyada gerçekleşiyor. Bu dünyada. Yani o anlamda onlar bu dünyanın tekrarına inanıyorlar. İşte Yunan kültüründe de benzeri şeyler var. Çin kültüründe de. Yani benim incelediğim bütün eski kadim kültürlerde bu inançlar var. Buradan şunu anlıyoruz. Aslında insanlık en azından genel anlamda yeniden dirilmeyi inkar etmiyor ya da edemiyor. Nasıl bir yeme içmenin inkar edilememesi, üstünün örtülememesi gibi. Veya buna Biraz uzun öncesinde süreli... ifade ettiğiniz gibi bu hani fıtrî bir şey yaratılışta zaten kodlanan bir inanç olduğu Kesinlikle. için e, dolayısıyla bunu e, semavi dinlerde ya da işte Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği e, hakiki dinlerde gerçek dinlerde bunu e, karşılığını bulamayınca ya da ona inanmayınca Kendileri bir inanç üretmiş oluyorlar bu şekilde. Kendileri bir inanç üretmiş oluyorlar. Bu ürettikleri inançlarda da vahyin izlerini görmek mümkün yine de. O noktayı da kaçırmamak lazım. Semavi dinlerde nasıl hocam? Semavi dinlerde biraz farklı. Yahudilik ve Hristiyanlık üzerinden inceleyebiliriz öncelikle. Mesela Yahudi her iki dinde de semavi dinlerin tamamında zaten yeniden dirilme inancı bir şekilde var ama ee, sorun yeniden dirileceğiz mi, dirilecek miyiz, dirilmeyeceğiz mi den ziyade yeniden dirildikten sonra ne olacak? olacak. Asıl problem oradan kaynaklanıyor. Mesela Yahudilikte yeniden dirilme inancında ee, öldükten sonra bütün Yahudiler e, ahirette yeniden dirilecekler. Ahiret inancı var ama orada Yahudiler seçilmiş topluluk oldukları için o yeni alemde diğer bütün topluluklar yeniden dirilecekler ama köle durumunda olacaklar. Yahudiler orada bütün e, Yahudiler orada efendi konumunda olacaklar ikinci alemde. Cennetin krallığı deniyor buna ve bu aslında sadece e, bir felsefeden ibaret değil, Bir felsefi düşünceden ibaret değil. Bu anlayış bugün Yahudi siyasetine, felsefesine, edebiyatına, her türlü askeri, ekonomik her türlü e, girişimlerine fazlasıyla yansımış. Yani yeniden dirileceğiz ama diyorlar. Biz bütün o yeniden dirilmiş diğer insanlığa hakim olacağız. E, seçilmişlik anlayışı deriz biz buna. Seçilmiş. Kur'an-ı Kerim'de anlayışı. de buna temas eden ayet-i kerimeler Kesinlikle var. Çok eleştiriliyor. Çünkü özellikle Es-tenzil'ler inne e'krem ekrum indallahi ayeti. Allah katında en değerli olanınız Allah'tan en çok sakınanınızdır. En takvalı olanınızdır. Yani Yahudi olanınız, Hristiyan olanınız ya da Müslüman olanınız bile değil. Yani en çok sakınanınız. Kimse Allah katında en değerliniz odur. Dolayısıyla bu eleştiriliyor. Hristiyanlığın yeniden dirilme anlayışı da e, oldukça ilginç. Onlarda da zaten yeniden dirilme bu dünyada başlamış. E, Hazreti İsa ile başlamış. İsa malumunuz... E, canı, ruhu kabzedilmiş ama bir yerde bekletiliyor. Kıyamet kopmasına yakın bir zaman ilk Hz. İsa yeniden o bedeninde ve yeni canlılığında yeniden dünyaya nüzul edecek. Onlar da ahiretten ziyade bu dünyada insanlar sonsuz olacaklar İsa'ya inanan Hristiyan topluluk. Bu dünyada cennetten, cennetin krallığını kuracaklar İsa, Hz. İsa liderliğinde. Burada özellikle e, hani bazen ağzımdan İsa bazen Hazreti İsa çıkıyor ama bunu bilerek yapıyorum. Çünkü o inançtaki İsa bizim inandığımız Hazreti İsa değil. Orada belli bir topluluğu dünyaya, dünya hayatına e, lider kılacak olan bir e, dini lider diyelim. Bizim Kur'an'da anladığımız Hazreti İsa'dan çok farklı. E, onlar yeniden dirilmeyi de e, bizim o bahsettiğimiz sonsuz hayatı da bu dünyada görüyorlar. Tabii şöyle bir soru sorulabilir. Bütün Hristiyanlar ve bütün Yahudiler böyle mi? Hayır ama tabii ki kendi içerisinde küçük mezhep farklılıkları var. Ama tabii Katolikler ve Protestanlar evet. arasında da farklılıklar vardır. Farklılıklar var ama genel itibariyle yani Üç aşağı beş yukarı öz itibariyle aynı. Yani Mesela bütün Yahudi tarikatları arasında Yahudilerin seçilmiş olduğu ve ahirette hakim güç olacakları bir şekilde savunulur. Yine Hristiyanlığın bütün mezheplerinde İsa'nın hani çok istisnalar kaydeyi bozmamak kaydıyla İsa'nın yeniden geleceği ve dünyada bir cenneti kuracağı ve onun sancağı altındaki Hristiyanların da cennetteki sonsuz Ödülü alacakları söyleniyor. Burada e, vahin izlerini yine burada da görüyoruz. Örneğin ödül ve ceza kavramı e, işte bir Hint kültüründe biraz önce gördüğümüz e, yine Yahudilikte ödülün Yahudilere veriliyor olması cezanın diğer insanlara veriliyor olması. Hristiyanlıkta da keza aynı şekilde ödül ve ceza kavramı yani karşılık yeniden dirildiğimizde bir karşılığı alacağımız inancı aslında bütün düşünce sistemlerinde var. Bu da e, belki yapılması gereken kültürler, düşünceler veya dinler, dinsel inançlar arasındaki benzerlik ve e, farklılıkları iyi analiz edebilmeliyiz. Bu benze, Özellikle benzerliklerin analizinde e, insanın yani hangi düşünceye, hangi dine mensup olursa olsun yeniden dirilme düşüncesi olmadan yapamadığını görüyoruz. Asıl e, olayın can damarı orası. Çünkü insanın hani yok olup gitmesi Hı -hı. bu kadar e, mükemmel yaratılışla e, yaratılmış olan bir varlığın değil mi? Sadece bu Hı -hı. dünyayla sınırlı olması. Herhalde insanın da değil mi? E, kabul etmekte zorlandığı bir şey. Aslında insana yapılacak en büyük kötülük evet. bu arada. Yani canlılık dediğimiz o muhteşem serüveni sadece e, sınırlı, sayılı içerisinde iyiliklerin ama bir o kadar da acıların, kederlerin ee, mutsuzlukların olduğu bir zamana sınırlandırmak aslında insana yapılacak en büyük kötülük. Çünkü dünyada ne konumda yaşarsa yaşasın hiçbir insan dört dörtlük mutlu olamaz, kedersiz, sıkıntısız en asgarisini söylüyoruz yaşlanır. Hı. Hastalanır. Yani bütün o canlılık dediğimiz muhteşem olguyu, hatırnak içinde böyle Anadolu deyimiyle 3 günlük dünyaya sığdırmaya çalışmak, onu ona hapsetmek aslında insanın İnsana yapılacak en büyük kötülüktür. Bu noktayı da görmek lazım. Evet. Burada e, belki şöyle bir soru gündeme gelebilir. Hani madem insanlarda yeniden dirilmeye e, duyulan inanç, yani yeniden dirilme bir inançtan öte bir ihtiyaçsa, mesela biz Cahiliye dönemi insanların ahirete inanmadıklarını görüyoruz. Onlar bu konuda Kur'an'da çok eleştirilirler. Hani biz öldükten sonra top, toprak okay. olacağız diyorlar ama. Burada da aslında eleştirilen onların bu söylemleri. Biz cahiliye şiirine baktığımız zaman onların da ölümden korktukları, ölmeden Hatta sonra… Inanmayan bir insan daha çok korkar. Kesinlikle daha çok korkuyor. Onların da bir ölümsüzlük arayışı içerisinde oldukları, bu konuda ruhlarının bir çatışma halinde olduğunu görüyoruz. Mesela cahiliye şiirlerini bu açıdan tahil ettiğimizde, Geride bir iz bırakma isteğinin çok baskın olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde hayatta kalmak istiyor. Canlılığının bir şekilde devamını istiyor. Yani kendisinin yok olacağını düşünse bile ya da buna inanmaya çalışsa bile bir şekilde adının kalmasını istiyor. Ya yaptığı bir eserle ya yaptığı bir çok büyük bir iyilikle ya da yaptığı çok büyük bir kötülükle en azından adından söz ettirmek istiyor. Yani bu bile aslında... Yeniden dirilmeye ya da sonsuz bir geleceğe duyulan özlemin tezahürü, evet. bir iç çatışmasının tezahürü aslında. Evet hocam. Hocam Kur'an-ı Kerim'de tevhid ve nübüvvetle birlikte ahiret ve yeniden diriliş en çok bahsedilen temel konular arasında. Hı hı. Biraz da Kur'an-ı Kerim'de yeniden dirilişin temel ilkeleri nasıl hı hı. Yer, al yer almakta onunla devam edelim hocam. Kuran Kerim'de yeniden dirilme inancı bütün bir olgu olarak sunuluyor ve bu olgunun insan için hangi yönü problemli ise ayetler daha çok onun üzerine vurgu yapılıyor. Mesela imanın temel şartlarını düşündüğümüz zaman Allah'ın varlığına, Allah'a iman, peygamberime iman, kitaplara iman gibi meleklere iman, kadere hayra ve şerre iman tabe'nin öncesi ahirete iman. Kuran'ın uzun sürecinde e, indiği toplum yani cahiliye toplumu diyoruz bunu teknik adı cahiliye toplumu aslında hı hı. bu topluma e, Kur'an indiğinde aslında sıfır bir toplulukla karşılaşmadı e, burayı da iyi okumak lazım yani inançsız böyle tamamen boş düzlükte ya da sıfır bir zihinle karşılaşmadı daha çok İnançların bozulmuş haliyle karşılaştı. Çünkü o topraklardan da peygamberler geçmişti, vahiy geçmişti, kitaplar geçmişti. Yani hiç inançsız sıfır bir toplumla karşılaştı Tabii dersek. Yahudiler, Hristiyanlar da vardı. Evet. yanı sıra. Yanlış değerleriniz. Mesela Allah'ın varlığına iman ediyorlardı ama sıfatlarına iman etmiyorlardı. Mesela birliğine, tekliğine, eşsiz hakimiyetine. Sonra hiç peygamber mefhumu yoktur diyemeyiz. Ee, Hz. İsa'yı, Hz. Musa'yı, Hz. İbrahim'i biliyorlardı ama Hz. Peygamber, Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmiyorlardı. Yine meleklere iman ediyorlardı ya da nurani varlıklara ama e, mesela meleklere Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Yani meleklere cinsiyet atfediyorlardı. Yine bu e, Kitaplara iman ediyorlardı aslında yani Tevrat'ı İncil'i biliyorlardı mesela ama Kur'an'ın kitap olduğuna, kutsal kitap olduğuna, vahiy olduğuna iman etmiyorlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in nüzul sürecinde hangi inancın ne yönü problemliyse aslında ona dair ayetlenilmiştir. Dikkat ederseniz Allah vardır diye bir ayet yok çünkü böyle bir inanç problemi yok ya da Tanrı vardır, Yaratıcı vardır diye bir ayet yok ama Allah'ın sıfatlarını, eşsizliğini, birliğini, tekliğini ısrarla vurgulayan ayetler vardır. Şimdi ahirete yine peygamberler içinde bunun örneğini verebiliriz. Peygamber diye bir şey vardır. Peygamberin özellikleri şudur diye bir ayet yok. Ama mesela Fetih Suresi'nde استانız mı? Muhammedur Resulullah. Muhammed peygamberdir. Çünkü inancın sıkıntılı tarafı orası. İnancın neresi sıkıntılıysa ayetler ona yönelik inmiş. Şimdi aynısını yeniden dirilme inancı için düşünelim. Yeniden dirilme inancı o saydığımız iman e, esasları içerisinde en problemli olanı. Çünkü onu doğrudan inkar ediyorlar. Yani. Hani kitapları inkar etmiyorlar ama Kur'an inkar ediyorlar dedik ya. Evet. Ya da peygamber mefhumunu inkar etmiyorlar ama Hazreti Muhammed'i inkar ediyorlar. Ama ahiret inancına gelince bu inanç en sıkıntılı olanı çünkü... En azından dilleriyle bunu tamamen inkar ediyorlar. Böyle bir şey yoktur, hiç yoktur diyorlar dilleriyle. Ama dediğim gibi bunun e, gerçekte böyle olmadıkları, ruhlarının bu tür bir söylemle mutlu olmadığı şiirlerinden ve kendi söylemlerinden çok belli. Yani kafalarının karışık olduğu nüzul sürecinde anlatılan olaylardan, kıssalardan da çok belli. Biz bunu... İşte Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunda çok net görebiliriz. Yani o zihinsel bunalımların insanı bir yere götürüşünü mesela. Yeniden dirilmeye karşı çok net bir keskin bir tavırları var. Ama bu onlarda çok olumsuz bir psikolojiye de sebep olmuş bu arada. Yani o dönem şiirlerinde yokluktan duyulan korkunun, e, i̇zlerini görüyoruz hani insanın psikolojisini bozan derecede bir korku yokluk yok olma hissi sürekli bunu gündeme getiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim onların getirdiği delillere karşı e, ayetler indiriyor. Evet. E, örneğin onların e, yani yeniden dirilmeye iman etmediğini söyleyen ben burada özellikle altını çiziyorum iman etmeyen demiyorum. Benim kendi fikrim aslında iman ediyorlar bunu bir şekilde söylemekten çekiniyorlar çünkü yeniden dirilme inancı bu arada insana çok ağır da bir sorumluluk yüklüyor bu boyutunda görmek lazım pek çoğunun menfaatlerine ters dünyevi menfaatlere ters belki de içten kabul etmek istedikleri ya da bildikleri bir hakikati dilleriyle inkar ediyorlar ve bunun içerisinde içinde bir takım deliller ileri sürüyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de bu delilleri çürütüyor kendi yöntemide mantık ilminin yöntemleri de çürütüyor. Şimdi şu noktayı iyi okumak lazım. Bu delilleri anlamadan önce bu insanlar ya bir insan ya da cahiliye döneminde ya da günümüzde yeniden dindirilmeyi neden inkar etmek ister? Evet. Ya bu ona ne kazandırır? Bir kere bir mutsuzluk getirdiği bir karamsarlık, bir psikolojik travma yarattığı kesin. Ama bu boyutunu bırakırsak ee, şöyle düşünmemiz gerekmez mi? O zaman insanın bu travmadan kurtulmak için ya inansa daha kolay değil mi? Değil. Çünkü işin bir de menfaat tarafı var. Ya, o, o önemli. Şimdi bu insanlar yeniden dirilmeyi inkar ederken e, yeniden dirilmenin çok temel bir aşamasını da inkar ediyorlar ve bu onların işine geliyor. O aşamada e, biraz sonra aşamaları tek tek söyleyeceğiz ama burada yeri geldiği için söylüyorum. Onların inkar etmekle mutlu oldukları aşama yeniden dirilmedeki hesap aşamasıdır. Yani, yani bu dünyadaki yaptıklarımızdan ahirette hesaba vereceğiz yani hesaba çekileceğimiz bir aşama var. Yedi aşamasından bir tanesi bu. Hesap yani her tür davranıştan küçük büyük fark etmeden bütün davranışlarımızdan hesaba çekileceğimiz bir aşama var ahirette. Şimdi bunu kabul ettiğinizde daha dikkatli daha tetikte daha iyi bir insan olmak zorundasınız. Hatta yeri geldiğinde kendi menfaatlerinizden vazgeçmek zorundasınızdır. Şimdi o dönem insanını ya da inkar eden diğer insanları düşündüğümüz zaman e, herhangi bir haram, helal e, olayına hiç karışmadan, hiç girmeden e, mallarına mal, servetlerine servet katıyorlar. Tabii orada e, aslında Hı -hı. haklı olanın değil de güçlü olanın e, sözünün geçtiği, Hı -hı. güçlünün zayıfı ezdiği, ezdiği işte zenginin fakiri yine ezdiği bir e, düzen söz konusu. Dolayısıyla evet. burada hesap vermek çok da işlerine gelmiyor. Gelmiyoruz. Burada şu paralellik de önemli. Yeniden dirilmeyi ısrarla inkar edenlerin Mekke'nin elitleri olması da tesadüf olamaz. Böyle oluyor ama. Evet. Hep mi? güçlü çünkü e, İslam yeniden dirilme inancını özellikle o hesap aşamasını gündeme getirerek güçlülerin de dikkatli olması gerektiğini hı hı. E, sunuyor, savunuyor e, veya bu prensibi getiriyor diyelim. Tabii ki bu onların tırnak için söylüyorum dünyevi çıkarlarına büyük oranda ters. Tabii hiç kimse layuysel değil yani. Ee, Cenab-ı Hakk'ın e, bu getirmiş olduğu dinde değil mi? Kesinlikle. Önderdiği bir son dinde. Özellikle dünyevi hazları, dünyevi kazanımları, malları, servetleri önünde hiçbir sınır, engel tanımak istemeyen insanlar için bak bu yaptığından hesaba çekileceksin gibi bir söylem e, düşman olmak için, o söyleme düşman olmak için yeterli o her türlü işte mal, servet, haz biriktirme konusunda hiçbir sınır tanımayan bir hayattan sonra he, bunların her birisine sınır getiren bir anlayışı getiren inanca karşı tepki veriyorlar aslında. Ama tabii son tahlilde yine kendi travmalarını artırıyorlar. Çünkü bu elit kesim içerisinde de şairler var ve onların da söylemlerinde görüyoruz o ölüm korkusunu. Evet. Ne kadar zengin olursa olsun o korkuyu görüyoruz. Şimdi o anlamda İslam'ın yeniden dirilme e, inancındaki temel prensiplere belki buradan geçebiliriz. E, öncelikle en büyük temel prensibi yeniden dirilmenin kesinliği. E, özellikle e, Kur'an'ın tabii ki Kur'an'ın tamamında yeniden dirilmeye atıf vardır. Hatta çok alakasız gibi görülen bir hukuk ayetinin de sonucunda mesela bir boşanmayla ilgili bir ayet ya da diyelim ki ekonomiyle ilgili, ticaretle ilgili bir ayet. Hemen arkasından Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın demesi de anlıyoruz ki yani Kur'an-ı Kerim'in tamamına yakınında bu vurgu var. Mekki medeniyi bütün surelerinde ama özellikle Mekki surelerde inançlara odaklanan Mekki surelerde ve özellikle de Nebe suresinin tamamı. Yeniden dirilme inancına odaklanmış. Biz bu sure özelinde düşündüğümüzde de yeniden dirilmeye dair temel ilke bugünün yani bu olgunun kesinliği. Zalike, zalikel yevmül hak ifadesi geçer. Bütün o yeniden dirilmeye dair deliller sıralanır, bunu tartışanlar eleştirilir. Amme yetesailün daha neyi tartışıp duruyorsunuz der hatta böyle şiddetli bir şekilde. O büyük olayı mı tartışıyorsunuz? Önce bir kızarak sureye giriş yapar. Tabii büyük olay diye bahsederdim. Büyük kolay Suha tabii de, ki nebe. Var. Hatta nebi kelimesi de buradan gelmiş. Yani o büyük olayı haber, haber veren mi? kişi, tabii ki yani sıradan bir haberi verdiğimizde hiçbirimiz nebi olmuyoruz. Ama o büyük olayı getiren kişi nebi oluyor ya da resul oluyor. Önce böyle bir giriş yapar, sonra surenin devamında yeniden dirilinmeyi mantıklı, mantık ilminin kurallarıyla açıklar ama en sonunda da surenin sonlarında da temel ilkeyi vurgular. Zalikel yeumul <gülüyor> hak. Kur'an-ı Kerim'de yeniden dirilmeye dair en önemli vurgu o günün kesinliğidir. Yani bunun tartışma götürmez derecede kesin olduğudur. En büyük hakikat ve gerçek en oldu değil mi? En büyük hakikat olduğudur. İkincisi bu ahiret hayatının kesinliği onu bir ortaya koyduktan sonra o gündeki tek hakimin Allah olduğudur. Yani bu da çok çeşitli, çok hoş, bazen de çok e, insanı ürperten üsluplarla anlatılır. Mesela yine aynı sorudan örnek vereceğim. Esme la yetekellemu illa men izne ve qale sevaba O gün Allah'ın Rahman'ın izin verdikleri dışında kimse ağzını açamayacak. Ha, ağzını açan da bu dünyadaki böyle yalan dolan hile değil ve qale savaba sadece doğruyu söyleyecek. Ya da maliki yevmit din o günün tek sahibi Allah olacak. Yani aslında insan orada son derece pasif olacak. Hani biz diyoruz ki insan inanmakta inanmamakta hürdür. O tür hürlükler, hürriyetler sadece dünya hayatında geçerli. Bunun da altını çizmek lazım. İnsan ahirette son derece pasif. Çünkü orada tek hakim olan Allah'tır. İkinci vurgu da bu yöndedir. Hakim tamamen Allah'tır. Üçüncü vurgu orada tam adaletin sağlanacağı noktasındadır. Ahiret günü, yani yeniden dirildiğimizde, e, yeniden dirilme aşaması zaten aslında dünya hayatının sonucudur. Biz bu noktada dünya hayatına sebep, ahiret hayatına sonuç diyebiliriz. Ya da dünya hayatı o bütünsel canlılık sürecinin birinci aşaması, ahiret hayatı ikinci ve asıl aşamasıdır, e, gerçek aşamasıdır. Dünya bir sebeptir, ahiret sonuçtur dersek eğer oradaki e, üçüncü mü oldu? Üçüncü, üçüncü, evet. Evet, üçüncü ilkeyi de söyleyebiliriz. O da adalet, tam adalet. Çünkü dünyada bazen tecelli etmeyebiliyor değil Etmeyebiliyor. Evet. Dünyada çoğu zaman tecelli etmiyor. yanlar için belki de en büyük delillerden bir tanesi de bu olsa gerek değil mi hocam? Evet. Yani dünyada tecelli etmeyişine çok sık... Rastlıyoruz. Ya da tecelli ediyor da belki o olayı yaşayanlar bunu fark etmiyorlar ya da ömürleri ona vefa etmiyor. Ama şurası bir gerçek dünyada tecelli etsin ya da etmesin. Ahirette o adalet yani iyiye karşı iyi, kötüye karşı kötü, karşılık mutlaka gelecektir. Bu e, tam adalet sağlanacaktır ahirette. Üçüncü temel ilke de e, bu yöndedir Kur'an-ı Kerim'de. Yeniden dirilmeye dair. Evet hocam. Hocam isterseniz biraz da e, bu ahiret e, hayatın aşamalarından bahsedelim. Hı hı. Çünkü ölümle birlikte bu aşamaya girmiş oluyor. Ahiret evet. yolculuğu insanı başlamış oluyor. Ve bas yani yeniden dirilişte aslında bu aşamalardan bir tanesi. Ondan biraz bahsettik. Diğer hı hı. aşamalar nelerdi? Onlardan hı hı. devam edelim hocam. Ahiretin bütün aşamaları aslında... Mikro plan ve makro planda değerlendiririz biz. Ahiret hayatın bütün, aslında yeniden dirilmeyi, ahiret yeniden dirilme iki ismi de kullanabiliriz burada. Yeniden dirilmeyi mikro planda ve makro planda düşünürüz biz. Mikro planda kastettiğimiz insanın yeniden dirilmesi. Yani insanın ahireti. İnsanın ahireti kendi ölümüyle başlar. Hatta bu yüzden insanın ölümüne küçük kıyamet denmiştir. Evet. Hı hı. Mikro planda, Ahiret yani mikro planda yeniden dirilme ikinci süreç insanın kendi ölümüyle başlar makro plan dediğimiz yani bütün toplumlar ve bütün evren kıyamet diyoruz değil mi? zaman kıyamet insanın kendi ölümüne de kıyamet denmesi de bu anlamda tesadüf değil yani küçük kıyamet ve büyük kıyamet denmesi de bu anlamda önemli. Kendi insan son nefesini verdiği andan itibaren kendi ahireti yani kendi yeniden dirilmesi, kendi süreci kendi Kıyameti kopmuş oluyor. Kesinlikle kendi kıyameti kopmuş oluyor. Bütün alemin e, bittiği anda da diğer e, makro planda kıyamet gerçekleşmiş oluyor. Burada kıyametin kopması zaten bu yönüyle de birinci aşamadır ve e, burada da e, altın çizmek istediğim bir şey var. Kıyametin de çok net tanımını yapabilmek lazım. Nasıl ki yeni dendirilmeyi, canlılık sürecinin bu dünyadan ibaret olmadığı inancı şeklinde bir tanım getirebiliyorsak yeni dendirilmeye. Kıyametin de farklı bir tanımını şöyle yapabiliriz aslında. Tamam Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri tüm korkunçluğuyla ortaya konur. Bu işin bir boyutu, bir başka kul var bu. Ama kıyametin asıl tanımı... E, dedi ki o canlık sürecinin birinci aşaması dünya, ikinci aşaması ahiret. İkinci ve gerçek aşamanın başlayabilmesi için birinci aşamanın bitmesi gerekiyor. Yani ikinci ve gerçek sürecin başlayabilmesi için birinci sürecin tamamlanmış olması gerekiyor. E, şöyle de ifade edebiliriz. İkinci sürece yer açılması için birinci sürecin tedavülden kalkması gerekiyor. İşte kıyamet birinci süreci bitirip İkinci sürece yer açan olaylar bütünüdür. Evet. Zaten ahir. Evet. Sonra gelen. Sonra değil gelen. Değil mi? Evet. Dünya hayatı evvel, e, hayatı dünya, hayatı ahiret sonra gelen demek. Evet. Burada e, dediğim gibi olayların o korkunç boyutu başka bir kul var ama şurası önemli. İnsan içinde ikinci hayatın başlaması için birinci hayatın bitmesi gerekiyor zaten. Yani küçük kıyamet o süreçlerden birinin diğerine geçiş aşaması sadece aslında. Bu aşamalar e, dolayısıyla birinci aşama kıyametin kopması yani insan içinde a, e, e, diğer makro plandaki evren içinde ikinci aşama Kur'an-ı Kerim'de çok bahsedilmeyen ve çok tartışmaya bu anlamda müsait bir aşama kabir aşaması. O tür tartışmalara e, çok girmek de doğru değil aslında. Yani var mıdır uzun mudur kısa mıdır? Ama şurası bir gerçek, öyle bir aşama var. Çünkü Hep, hepimiz kabirden geçeceğiz, değil e, mi? Orada evet. Tarafa. Bir e, kabir çünkü şöyle bir. E, Anekdot veriliyor diyelim Kur'an'da ya da hakikat anlatılıyor. Biz sura üflenmesi olayını biliriz İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfleyeceğini. Ama sura üflenmesi iki tanedir. Yani iki kezdir aslında. Sura birinci kez üflendiğinde kıyamet kopacaktır. Yani dünyevi süreç tamamlanacaktır aslında. Dünya, Dünya boyutu bitecek. Bitti evet yani birinci süreç zaten bitmesi gerekiyor ki ikincisi başlasın. Aynı anda iki zaman olamaz zaten. Dikkat ederseniz dünyada bile böyle yani dünün geçmesi gerekiyor ki bugüne yer açılsın. Bugünün bitmesi gerekiyor ki yarına yer açılsın ya da mekan için de böyledir. İşte mesela ben kendi için söylüyorum Sivas sınırlarının bitmesi gerekiyordur ki Ankara sınırları ya da Yozgat sınırları başlasın. Aynı anda olamazsınız zaten. Şimdi kıyamet bu yönüyle e, Sura birinci üflenmesi birinci aşamanın bitip ikinci aşamaya yer açılmasıdır. Birinci Sura üflenmesi. Sura ikinci kez üflenmesi aynı zamanda de ikinci aşaması. O da e, yeniden dirilme. Evet. evet Bizim buna... kabirlerimizden de haşır. Evet haşır. Ve insanların yeniden dirileceği mekana da aynı kökten gelen mahşer denir zaten. Evet. Arapçada e, malumunuz o ismi mekandır mim harfi. Mahşer yeri yani insanların toplanacağı. Ve e, ikinci aşama mahşerde toplanma. Sonrasında üçüncü aşama. Mizan aşaması. Tabii ben böyle birinci, ikinci, üçüncü diyorum ama bunlar sadece Kur'an'da bize verildiği, anlatıldığı kadarını biliyoruz. Bunlar tam olarak nasıl gerçekleşecek orası tamamen gayb. Yani mesela mahşer dediğimiz yer nasıl bir yer, bir alan mı, hı hı. dünyadakine benzer. Mesela dünyada da mahşeri kalabalık deriz hı hı. çok fazla insanın olduğu yere. Anlarız ki Ama insanlık, bizim bildiğimiz herhalde bütün insanların toplandığı çok büyük bir meydan gibi. Çok büyük Öyle bir meydan. Öyle düşünüyoruz. Tabi hakikatini Rabbimiz bilir. Hakikatini Rabbimiz bilir. Ee, bize söylendiği kadarıyla, Kur'an'da ifade edildiği kadarıyla orada insanlar aynı anda dirilecekler. Çünkü e, deniyor ki bir insanın yeniden, e, bütün insanlığın yeniden diriltilmesi aslında Tek bir insanın yeniden diriltilmesi kadar basit olacak evet. ve kısa sürecek. Demek ki aynı anda diriltilecek biz onu anlıyoruz. Hesap için de aynısı geçerli bu arada. ya Bazen insan düşünebilir ya bu kadar gelmiş geçmiş işte kaç milyarlarca insan nasıl tek tek mahkemeye ilahi mahkemeye çıkacak. Tek tek hepsine tartılacak. amel defteri verilecek. Tek tek günahlar tek tek sevaplar tartılacak. Ee, bu insani bir soru. Ee, Allah da bu soruya Böyle bir sorunun sorulacağını bildiği için tabi ki cevabı veriyor. Sizin hepinizin hesabı yani hesabının görülmesi tek bir insanın hesabının görülmesi kadar basittir. Bizim için zor olabilir ama evet, için çok kolaydır. Evet çok kolay. Muhtemelen aynı anda olacak bu. Buradan bu başarı yani öyle tefsir ediliyor aynı anda hesaba çekilecek. Dolayısıyla üçüncü aşamamız da e, dirilmeden sonraki mahşerde toplanmadan sonraki aşamamız günahların sevapların tartılması. Bunun Kur'an'daki karşılığı mizandır. Mizan terazi demek ama nasıl bir terazi bilmiyoruz. Uhrevi bir terazi. Amel defteri diye bir olgu var. O da e, bütün... Dünyadayken yaptıklarımızın kayıtlı olduğu defter tabi bu arada amel defteri olarak geçmiyor kitap olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve ikra kitabek bütün insanlara kitabını oku denilecek. Yani insanlar ellerine kendi dünyadaki en küçüğünden en büyüğüne bütün davranışlarının yazılı olduğu o kitabı ellerine verilecek. Hatta bu ellerine verilme olayı bile ilginç. İyi insanların eline sağ elden sağ taraftan verilecek, günahkarların eline sol taraftan verilecek ve insan o kitabı açtığında en küçüğünden en büyüğüne bütün kayıtların tutulmuş olduğunu görecek. Ve hatta şaşıracak yani bu nasıl bir kitap ki, bu nasıl bir kayıt ki? Benim hiçbir şeyimi unutmamış diye şaşıracak. Ama küçük büyük her şeyi var diyecek. Evet küçük büyük yani böyle bir şaşırma sahnesinden de bahsediliyor Kur'an'da. Ve kişiye kendisine okutulacak. Yani böylece insanın ya ben şöyle bir şey iddia ediyorsunuz ama ben böyle bir kötülük yapmamıştım gibi suçunu inkar etme gibi bir şey de yok. Yani bu da bu dünyada suç inkar da. Öbür... Hatta inkar etse ağız konuşacak değil mi? <gülüyor> Evet o kadar pasif çünkü hı hı. yine Yasin suresine geçiyor. Yani o gün insanların ağızları mühürlenir, elleri ayakları yaptıklarına şahitlik eder. Evet. O kadar böyle bir insanın hiçbir seçme şansının olmadığı bir alemden bahsediliyor. Ve kitapların okunmasının ardından da bahsettiğimiz ilahi mahkeme. Neden böyle yaptın? Ve hatta orada bu neden sorusu çok önemli. Ee, özellikle dünyada zulme uğramış bütün insanlar, aynı soru yöneltilecek. Yani suçlu ile yani mazlum ile zalim orada yüzleştirilecek o ilahi mahkemede. Ve çok ilginç Kur'an-ı Kerim'de bütün zulme uğramış insanları temsil eden varlık bir çocuk. Evet. de Çocuk, kız çocuğu, diri diri gömülmüş çocuk. Diri diri toprağa gömülen, gömülen ve o şekilde öldürülen çocuk aslında Kur'an-ı Kerim'de zulme uğramış haksızlığa uğramış bütün insanların temsilcisi. Aslında çok da güzel bir temsil. Çünkü çok hiçbir şekilde de, kendini de. savunabilme Kesinlikle. gücü yok değil mi? Hatta bilmiyorum burada hani belki bayansız duygularımla da söylüyor olabilirim. Onun için bu söylediğim beni bağlar ama kız çocuğunun seçilmesi de bana manidar geliyor. Diri diri gömülen mev'ûdeti su ilet. E, ve ideal mev'ûdeti su ilet diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda bir ey bin gutilet hangi günahla sen öldürüldün? Yani bütün zulme uğramış bütün mazlum insanları temsil edilen çocuk, çocuk olması da ayrıca manidar hani evet. en savunmasız, en temiz evet. en günahsız, en masum, en temiz e, kişiye sorulacak ve anlıyoruz ki orada bunu o hale getiren de orada olacak ve o da yaptıkları elleri ayaklarına şahitlik edecek. Ona da sorulacak. Ona da sorulacak. Evet. Şimdi bu bu durumu düşündüğümüz zaman bu çok ağır bir sorumluluk. Özellikle o Mekkeli kafirlerin, müşriklerin, münafıkların e, yani ne diyelim e, inançsız kesimin ya da yeniden dilimeyi inkar eden kesimin de niye inkar ettiğini de anlıyoruz. Bu sahneden aslında diyor. Çünkü dünyada şimdi bu adamların hayatlarına baktığımızda her istediklerini elde etmişler. Servetlerinin, hazlarının önünde sınır yok. Herhangi bir kişi ağzını açmaya kalktığında onu ya köleleştirmişler ya da oracıkta öldürmüşler. Firavun meselinde de bu vardır. Mesela şimdi böyle yapmayın böyle yapamazsınız buna hakkınız yok bundan hesaba çekileceksiniz diyen bir söylemi ve bunu diyen bir insanı düşman görmeleri aslında anlaşılır bir tutum. Kendileri açısından. Evet, Hocam çok zamanımız kalmadı. İsterseniz biraz da e, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bu ahiretti ve yeniden dirilişi inkar edenlere karşı e, pek çok akli delil de yer almakta. Evet. Biraz isterseniz bu dirilişle ilgili hangi deliller var? E, onlarla çok toparlayıp önemli. bitirelim hocam. Evet e, Kur'an-ı Kerim'de hakikat dediğimiz o, ki yeniden dirilme hakikattir, temel hakikattir. Hakikatin iki boyutundan söz edilir. Birisi bilgi boyutu, diğeri iman boyutu. Ben çok kısa açıklayayım, özet geçeyim. Bilgi boyutu bizim beş duyumuza hitap edenler. İşte mesela örneğin şu elimdeki kalemin siyah olması gibi. Çünkü ben bunun siyah olduğunu görüyorum. Bu bilgi boyutu. Ben bu kalemin siyah olduğuna iman ediyorum diyemem. Bu yanlış çünkü bu iman konusu değil. Bilgi kapsamındaki hakikatler var. Bir de iman kapsamındaki hakikatler var. İman kapsamındaki hakikatler de beş duyunun hiçbirine hitap etmeyenler. Bilgi Bir hakikatin bilgi olması için herhangi bir duyya, Görme, duyma, işitme herhangi birine hitap etmesi yeterli. Bazıları birden fazlasına hitap eder ama birine hitap etmesi yeterli o bilgi. Diğeri iman. Hiçbirine hitap etmemesi lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yöntemi şu. Yeniden dirilmenin varlığını ispatlarken bilgi konusuna giren hakikatlerden hareketle iman konusuna giren hakikati ispatlıyor. Biz buna mantık ilminde burhan ve cedel yöntemi deriz. Burhan kesin delil, kesin İddia kesin söylem yani size öyle bir şey söylüyorum ki sizin bunu hangi inançtan olursanız olun hangi ırktan hangi mezhepten hangi dinden onu inkar etmeniz imkansız. İşte bu kalem örneği gibi siz ne olursanız olun bu kalemin siyah olduğunu inkar edemezsiniz bu Burhan'dır çünkü beş dünya hitap eder. İnsanın hiçbir insanın e, inkar edemeyeceği hakikatten hareketle imani hakikatleri e, ispatlıyor İşte buna da cedel diyoruz. Burhan'ı kullanarak kendi iddiasını ispatlayıp karşısındakinin iddiasını çürütmeye cedel denir ve Kur'an-ı Kerim bunu kullanır. Hızlıca ben nasıl kullandığım da söyleyeyim. Müşriklerin, kafirlerin o kesimin iddiası ne yöndeydi? Bu hayat yalnızca canlılık bu dünyadan ibarettir. Biz ölürüz ve biteriz. Biz yeniden diriltilmeyeceğiz. Başka bir alem yok. İddia buydu. İşte Özerde Nebe suresinde der ki sen de alil erdamihada vel cibale evtada ve der ki bakın bilgi kapsamına giren ayetler, bilgi kapsamına giren hakikatler, biz bu evreni yaratmadık mı? Muhteşem ayetlerdir gerçekten. İçerisinde insanı yaratmadık mı? O insana bir yaşam sistemi sunmadık mı? Mesela el alil erdamihada, öncelikle insanın yaşayacağı mekan yaratıldı ve halaknakü mezvaca biz sizi insanı yani türler halinde yarattık ırklar kadın Çinli erkek haline. cinsiyetler halinde yarattık hatta yarattık demez yaratmadık mı Çünkü karşıdaki inkar diyor görmüyor musun? Çok yani açık bu bir hakikat görmüyor musunuz anlamında. Yani bu şuna benziyor. Bunun siyah olduğunu görmüyor musun? Neden inkar ediyorsun? Anlamında. Biz içerisinde insanı yaratmadık mı? Sonra vecelnen leyle libasa vecelnen nehareme aşa. Bu da yaşam sistemi. Biz gündüzü bir geçimlik bir maişet Zamanı bir enerji ve geceyi de bir dinlenme, bir sakinleşme sebebi yani bir yaşam sistemi yaratmadık mı? Ha şimdi bu burhan. Bunu inkar etmedir mümkün değil. Dağlar yaratılmış, insan yaratılmış, gece gündüz uyuyoruz, yemek içmek yani sistem hepsi var. Bu burhan. Çünkü inkar edilemiyor. Çünkü beş duya hitap ediyor. Şimdi buradan harekette yapalım. Yeniden dirilme, iman konusu nasıl ispatlanır? Bunları yapan Allah, bunlara bir kez gücü yeten Allah bunu. Bir kez daha yapamaz mı? Evet. Cedel. Yani mesela yeryüzünü yaratan Allah, dünyayı şu yerleşke olarak yeryüzünü yaratan Allah, bu yerleşke bittikten sonra yeni bir yerleşke yaratamaz mı? Ahiret ortamı. İçerisinde insanı bir kez hem de yoktan yaratan Allah, buna bir kez güç yetiren Allah, bir kez daha Hatta bu daha kolay. Kur'an'da başka bir sürede de bu geçer. Evet. Yoktan yaratmayı başaran Allah, buna gücü yeten Allah. Zaten var olanı diriltmeye güç yetiremez evet. mi? Bunu bir kez daha yapamaz mı? Hatta Yasin suresinde bu sürümüş kemikleri kim yaratacak evet, denildiği kesinlikle. zaman onu ilk defa bu inşa eden tekrar yaratmaya kadirdir. Diye. O da bir cedeldir. Evet. O da bir cedeldir. Ya da içerisinde yaşam sistemini. Şu dünyada görüyorsunuz gece gündüz yeme içme bir sistem var bedeninde de bir sistem var ruhta da bir sistem var bunu bir kez yapan Allah buna bir kez güç yetiren Allah bunu ikinci bir süreçte ikinci bir alemde yeni bir yaşam sistemine güç yetiremez mi? O halde başa dönüyoruz. Amme yetesailun daha siz neyi tartışıp duruyorsunuz? Evet hocam başka pek çok ayette ve surede bu hakikatler aslında bu şekilde gözler önüne seriyor Rabbimiz bizlere ama son sözlerinizi alıp toparlayalım programımızın sonuna geldik. Peki e, buradan çıkaracağımız ders bizim için önemli. Hep söylüyorum yeniden dirilme inancı, bunu öğrencilerime de söylüyorum. Bizi böyle ölüm karşısında bir psikopat, bir böyle gece gündüz rüyasına giren aha öldüm, aha öleceğim deyip tedirgin bir hastalıklı bir ruh hali içindeydi. Bunu da enerjiye çevirmek içindir. Yani sağlıklı bir ölüm anlayışı için geçerli, gereklidir bu aslında. Yani yeniden dirileceğimiz gerçeği, bu dünyanın geçici olduğu gerçeği bu dünyanın hiçbir saniyesinin boşa geçirilmemesi gerektiği konusunda bize çok büyük bir ders verir. Ayrıca bu dünyada her yaptığımızdan hesaba çekileceğimiz gerçeği bizi daha dikkatli, daha duyarlı, e, kötülük yapma konusunda daha çekingen, daha dikkatli, daha tedirgin, iyilik yapma, hayır hasenat ibadet etme konusunda da bir an önce yapma anlamında daha aceleci kılmalı. Böylece e, yeniden dirilme inancı bizi... Aslında hastalıklı bir ölümden ziyade bir enerjiye çevirmek için vardır Kur'an'da bu dünya hayatın harade e, olabildiği i̇çin. en iyi şekilde Rabbimizin rızasına evet. en uygun şekilde yaşamak için yaşamak içindir. Hocam? Evet. Burada da şu dua ile bitirsek olur mu Tabii ben bunu gittiğim bütün e, ortamlarda bu dua yapmaktan zevk alıyorum. Allah hepimize hayırlı, güzel, iyilik dolu, verimli geçirilmiş bir ömür ve hayırlı Kolay bir ölüm nasip etsin. Amin diyoruz duanıza ve çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bir düşüncenin özü programından sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.